amma ba'du hadi muhammedin wa sharral umur kardeşler biliyorsunuz tevhid müdafası derslerimize devam ediyoruz bugün inşallah tevhid müdafası derslerimizden beşincisini yapacağız geçen en son Dersimizde delillerin doğru anlaşılmasıyla alakalı bir bölüm açtık. İki ders halinde muhkem müteşabizi bir ders olarak anlattık. Sonra da üç dört maddeyi de bir dersle anlattım. Bugün inşallah yeni bir konuya başlayacağım. Bununla alakalı olarak da üç dört ders haline devam edecek. O da İslam nedir? İslam'ın tanımı nedir? Bir Müslümanın İslam'ı anlaması veyahut da İslam'ı bilmesi önemli midir? İnşallah bu konuyu anlatacağım. Elimden geldiği kadar Kur'an'dan ve sünnetten İslam ile alakalı nasları bir araya toplayacağım. Allah Allah benim yanımda din İslam'dır dediğinde neyi kastediyor? Nedir Allah'ın yanındaki İslam? İnşallah bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi evvela kardeşler şöyle bir şey soralım. Bir Müslümanın İslam kavramını doğru anlaması veyahut da öğrenmesi önemli midir? Veya biz niye İslam kavramını öğrenmek? zorundayız. Önce bu sorunun cevabını verelim. Şundan ötürü Çünkü İslam Allah'ın bütün peygamberlere emretmiş olduğu dindir. Yani hiçbir peygamber yoktur ki yeryüzüne gelmiş olsun, Allah mutlaka ona Müslüman olmasını emretmiştir. Nuh Aleyhisselam diyor ki kendi kavmine, "Fe in tawallaytum fe ma saletkum min ecr. İn ecriye illa ala Allah ve umirtu an muslimin." Yüz çevirirseniz bu davetten Sadece Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilah edinmeyin davetinden yüz çevirecek olursanız ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Çünkü benim yaptıklarımın hepsinin ücreti Allah'a aittir. Fakat ben Müslümanlardan olmakla emrolundum ve umirtu en ekune minel muslimin. İbrahim Aleyhisselam için biliyorsunuz Allah azze ve celle İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an-ı Kerim'de "Ma kana İbrahimu Yahudiyan ve la Nasraniyan" وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim Yahudi değildi. İbrahim Hristiyan değildi. İbrahim Hanif bir Müslümandı. Ayet burada tamamlanmadığı için Allah Azze ve Celle öncesinde zikrettiği hükmü devam ettirdi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve İbrahim Müşriklerden de değildi dedi Allah Azze ve Celle. Aynı şey İsa Aleyhisselam için de geçerlidir. İsa Aleyhisselam kavmine davet yaptığında Aradan belli bir zaman geçtikten sonra her toplumda olduğu gibi onlar da yavaş yavaş artık e, tevhidin bir takım yükümlülükleri onlara ağır gelmeye başladı, zor gelmeye başladı. Yavaş yavaş da işte, hocam şu şöyle olmaz mı, bu böyle olmaz mı bizim günümüzde olduğu gibi alternatifler sormaya başlayınca veya benzeri bir küfür Allah azze ve Celle diyor ki fələm mə aḥsə İsa kufra humul ensarı ilallah. İsa onlardan küfrü sezince yani kafir olmamışlar. Ama küfre doğru onlarda bir şeyler sezmiş İsa aleyhisselam. Küfrü sezince onlara sordu. Sesini yükseltti. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Kim bana yardımcı olmak ister? قال الحواريون نحن أنصر Havariler dediler ki ey İsa biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz bu dinin hizmetkarlarıyız dediler. آمَنَّا feshhet bi بِأَنَّا Muslimun. Biz iman ettik ve şahit ol ki ey İsa biz Müslümanlardanız. Yani adeta havariler İsa Aleyhisselam'dan şunu anladılar. Hanginiz Müslümansınız? işinizden Müslüman olup da İslam üzere kalacak olanlar kimlerdir? Böyle dediler. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Fakat son olarak biz kendi ümmetimize gelelim. Bu ümmet de aynı şekilde kardeşler hem peygamberiyle hem de peygambere ittiba eden biz ümmetiyle beraber İslam olunmakla emrolunmuşuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müşriklere diyor ki salati اِنَّ nusuki وَنُسُكِ وَمَحْيَاءَ ve mamati lillahi rabbil De ki benim namazım, benim kurbanım veya benim hacim, Benim ölümüm ve benim hayatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve bi umirt. Ben bununla emrolundum. Yani Allah'ın bana emretmiş olduğu tek şey bu saydıklarımı Allah'a has kılmak ve Allah'tan başkasına yapmamaktır. Eee ve umirtu an ekuna aw wa ana awwalul muslimin ve ben Müslümanların ilkiyim dedi Aleyhissalatu vesselam. Bu ümmete gelince Allah Azze ve Celle Yahudi, Hristiyan, Müşrikler ve Münafıklar bunların hepsini anlattıktan sonra Bakara suresinde onlara şöyle hitap edin diyor Allah Azze ve Celle. Kulu din ki, amen Nabilahi, aleyna unzil alayna, wma unzil ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishak wa Yaqub wa Al Asbat, wma Musa min Rabbihim, la Onların hepsine şöyle deyin. Biz ümmet olarak bize indirilene inandık. İbrahim'e, İsa'ya, İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, onların çocuklarına, Musa'ya ve İsa'ya ve peygamberlere Allah'ın verdiklerine inandık. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz Allah'a teslim olan kullardanız diye. Onun için kardeşlerim, bizler bugün, bizler peygamberlerin daveti üzereyiz. Veya peygamberlerin dini üzereyiz dediğimiz zaman, Birinci vazifemiz şudur. Bütün peygamberlerin kendileriyle emrolundukları şeyi iyi anlamaktır. İslam olmaktır. İkinci bir nokta ise bütün peygamberler bunun ehemmiyetine vardıkları için bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anladıkları için bunu hem Allah'tan dua olarak talep etmişler hem de geride kalan işte çocuklarına, en sevdiklerine, yakınlarına bunu tavsiye babından söylemişler. Mesela bizim atamız olan İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam Kabe'yi yaparken Allah Azze ve Celle diyor İbrahim ile İsmail Kabe'yi yükseltirken şöyle dua ettiler. Dualarının bir kısmı. Rabbana ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Allah'ım biz ikimizi sana müslüman olanlardan kıl. Sana teslim olanlardan kıl. Ve bizim zürriyetimizden de sana teslim olan, müslüman olan bir ümmet kıl. Burada şu ince nükteye dikkat edin. Bizim zürriyetimizi müslüman kıl demiyorlar. Niye? Çünkü onlar da biliyorlar. Onların zürriyetinin hepsi Müslüman olamaz. Bu Allah azze ve celle'nin kevnî iradesine aykırıdır. Yani yeryüzündeki çoğunluk İslam dininde bir dini ter İslam dışında bir dini tercih edecektir. Çok azınlık Allah'ın seçtiği ve seçkin olan insanlar ise bunlar Allah'ın razı olduğu İslam dinini seçeceklerdir. İbrahim Aleyhisselam bunu bildiği için benim bütün zürriyetimi Müslüman kıl demiyor Allah azze ve celle'ye. Ve min bizim zürriyetimizden bir kısmı da ümmeten Müslüman etenek sana Teslim olan, Müslüman olan bir ümmet kıl dediler. Hakeza bu davet yani bu Müslüman olma talebi peygamberlerin kendi çocuklarına ölürken vasiyet etmiş oldukları şeydir. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle söylüyor Bakara suresinde وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ İbrahim'in milletinden sefih olandan başka kim yüz çevirir? Bu ifadeye çok dikkat edin kardeşler. İbrahim'in milletinden sefih olandan başka kim yüz çevirir? İbrahim'in milleti nedir? Yani biri sorabilir hani bu ayet-i kerimelerde bahsedilen İbrahim'in milleti. İbrahim'in milletinin tefsir edildiği en açık ayet, en beyan olan, en geniş olan ayet, Mümtehine suresindeki ayet-i kerimedir. İbrahim'in milleti şudur. Yani sorsanız hani neden yüz çevirdiğimizde sefih olacağız? O da şudur. Bir, müşriklerin küfrüne itikad etmek. İki, Müşriklerden teberri etmek. 3. Müşriklerin ibadet ettiklerinden teberri etmek. 4. Onlardan nefret etmek. 5. Onlara karşı düşmanca tavır içerisine girmek. 6. Allah tek olan Allah'a iman edinceye kadar da bunun sonlanmaması. Yani onlar tek bir olan Allah'a iman edinceye kadar da bunun bu şekilde devam etmesi. İbrahim'in milleti budur Allah'ın yanında. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهِ İbrahim'in milletinden... Sefihten, akılsızdan, ahmaktan başka kimyiz söylüyor bu saydıklarımızdan. <gülüyor> Niye peki? Yani bunun sebebi nedir? وَلَقَدْ اصطَفَيْنَاهُ dunya, الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ salihin Çünkü biz onu dünyada seçkin olan kullarımızdan kıldık. Yani siz sakın İbrahim'e bakıp. İbrahim sinirli bir adam, İbrahim öfkeli bir adam. Müşriklere kızdığı için bağırıyor, çağırıyor, onlara hakaret ediyor. Sakın böyle zannetmeyin. İbrahim seçkin bir kuldur. Biz onu dünyadayken seçtik ve ahirette de o salih olanlardan olacak. Başka bir sebep izqala lahu rabbuhu eslim. "Kala eslemtu li rabbil alamin." Allah Teala ona teslim ol İbrahim. Müslüman olayı İbrahim dediği zaman "Kala eslemtu li rabbil alamin." dedi ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Sonra Allah dedi ki bu İslam emriyle alakalı. "Wa wassa biha İbrahimu banihî ve Ya'kub." İbrahim ve Ya'kub çocuklarına işte bunu tavsiye ettiler. Ölümden önce çocuklarına vasiyet olaraktan Ey çocuklarım alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olun dediler. Ya beniyye! inna Allah as-tafa lekum ud-dine fela illa wa entü muslimun. Ey çocuklarım! Allah sizin için bu dini seçti. Ben de aynısını size söylüyorum kardeşler. Allah sizin için bu dini seçti ve sizleri de bu din için seçti. İslam'ı sevdiği kullarına sevdiği kullarını da İslam için seçti istifa etti. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha. Sadece ve sadece Müslümanlar olaraktan can verin. Bundan ötürü kardeşler, Yusuf aleyhisselam bütün Allah'ın nimetlerini gördükten sonra, bütün nimetleri, yani Allah onu hapisten çıkardı, Allah onu saraylara melik kıldı, kardeşlerini getirdi kendinden, özür dilettirdi, babasıyla annesini onun ayağına getirdi, bunların hepsini gördükten sonra anladı ki Allah onu seviyor, Allah ona nimet veriyor. Dedi ki, أنت ve في الدنيا والآخرة ve مسلما وألحقني salihin. Allah'ım sen dünyada da ahirette de benim dostumsun, tek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak tanal. Beni vefat ettireceksen Müslümanlardan olarak canımı al. Ve beni salih olan kullarına dahil et diye. Kardeşler, üçüncü bir mesele ise bizim İslam'ı niçin öğrenmemiz lazım dediğimizde çünkü başka hangi dinle Allah'ın yanına giderseniz gidin, Allah onu kabul etmeyecek, insanların geri yüzüne çalacak. Allah'ın yanında tek bir tane din var, o da İslam'dır. İnne الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın yanında din İslam'dır. i̇bn Abbas diyor ki, müşrikler kendi üzerlerinde bulunduğu yolla övününce Allah bu ayeti indirdi. Yani müşrikler işte bizim babalarımız şöyleydi, bizim dinimiz böyleydi dediklerinde Allah Azze ve Celle dedi ki, inne الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Allah'ın yanında din İslam'dır. Yani ki bugünkü demokrat kafirler kendi dinleriyle övündükleri zaman, bugünkü kabirperestler kendi dinleriyle övündükleri zaman, bugünkü modernistler akılperestler kendi dinleriyle övündükleri zaman göğsünüzü gere gere deyin ki inne din Allahi Allah'ı İslam. Şüphesiz ki Allah'ın yanında tek geçerli olan din İslam'dır. Allah bunun dışında hiçbir dini insanlardan kabul etmeyecektir. Ve men yetegi gayran İslam'ı diinan feleyukbalen. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ İslam dışında bir din peşinde koşan, İslam dışında bir din edinmek isteyen, o ondan kabul edilmeyecektir. Allah onu kabul etmeyecektir. Ve o ahirette hüsnana uğrayanlardan olacaktır. Hatta kardeşler, Mekkeli müşrikler, Peygamber aleyhissalatu vesselamın onlara arz etmiş olduğu İslamı kabul etmeyince, böyle yüz çevirince, Allah azze ve celle çok ilginç bir ayet indirdi Ali İmran suresinde. Bu aynı zamanda böyle Müslümanların kalbine teselli olacak tabi ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Dedi ki أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ Yerde ve gökte olan her şey Müslümanken Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar dedi Allah Azze ve Celle. Yani ağaç Müslüman, taş Müslüman, gök Müslüman, yer Müslüman, dağ Müslüman çünkü hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Allah'a şirk koşmuyorlar. Allaha teslim olmaktan kastımız dersin içinde de anlatacağım inşallah yani ben Allah'a teslim olduğum değil Allah'a şirk koşmayacaksın hiçbiri Allah'a şirk koşmuyor ve Allah'ın emirlerine amadeler yer gök bütün cemadat Müslümanken diyor Allah Azze ve Celle buna rağmen Allah'ın dininden başka bir din peşinde mi koşuyorlar diye Allah Azze ve Celle onu uyarıyor onun için siz de böyle mesela hani biz bir vakada yaşıyoruz sonuçta bir toplumda yaşıyoruz genelde Müslümanlar kendilerini yalnız hissediyorlar hani Karşıdaki insanlar çok kalabalık. Yani müşriklerin veyahut da batıl dinleri seçenlerin sayıları milyarlarla ifade ediliyor. Müslümanların sayılarının sıfırları çok düşük. Yani çok az sayıda hakıyla İslam'ı bilen veya hakıyla İslam'ı yaşayan insan var. Bu insanlar bazen yalnızlık hissedebiliyorlar. Yalnızlık hissettiğinizde bu ayet-i kerimeyi hatırlayın. Yani Allah'a hamdolsun yanımızda bulunan taştan ağaca, dağdan toprağa, semadan denize hepsi Müslüman. Allah Azze ve Celle'ye iman etmişler. İnsanın bunu hissetmesi lazım. Yani ben Müslüman bir kainatta yaşıyorum. Şik toplumunda, cahiliye toplumunda yaşıyor olabilirim. Ama Allah'a hamdolsun ki ben Müslüman olan, Allah'a teslim olmuş olan bir kainatta yaşıyorum. Peki kardeşler. Biz e, İslam ka kelimesinin kavramını e, idrak ederken veyahut anlarken nereye başvuracağız? Şimdi hatırlarsanız. Ben geçen dersimde bir konuya değinmiştim. Kı kısa bir şekilde üstünden geçmiştim. Bugün inşallah yine biraz ondan bahsedeyim sonra asıl konuya geleyim. Şimdi kardeşlerim, Allah'ın üzerine dünya ve ahiret ahkamını bina etmiş olduğu kelimeler, bunların hiçbir tanesi İslam'da kapalı değildir. Yani düşünün, bazı kelimeler var İslam'da, dünyanın bütün hükümleri de bunlara bağlıdır, ahiretin bütün hükümleri de bunlara bağlıdır. Tabiri caizse bu isimler, bu kelimeler Allah'ın yeryüzündeki sınırlarıdır. Yani Allah bu sınırlar ile toplumları ve insanları birbirinden ayırmıştır. Böyle kelimelerin insanın kendinden ötürü yaratıldığı, insanın kendisiyle dünyanın ve ahiretinin saadetini veya şakavetini elde edeceği kelimelerin kapalı olduğuna inanmak, bunların izaha muhtaç olduğuna inanmak veya insanların bunları anlamıyor veya anlayamayabileceğine inanmak, bu zaten başlı başına itikadi bir problemdir. Yani siz şunu söylemiş oluyorsunuz, Allah bizi bir şeylerden dolayı yarattı. Bizi bir şeylerden dolayı yeryüzüne getirdi. Fakat bunları tam anlamıyla izah etmedi. Bunları tam anlamıyla izah etmediği için de biz alimlere muhtacız. Yani alimler gelecekler, bunları bize anlatacaklar, bunları bize izah edecekler. Biz ondan sonra bu meseleleri idrak edeceğiz. Ondan sonra bu meseleleri anlayacağız. Allah muhafaza bu farkında olmadan, bilmeden Allah'a naks izafe etmektir. Çünkü Allah insanı bir şeyden dolayı yaratmışsa, onu en güzel şekilde de insana anlatacak olan Allah'tır. Yani İslam, iman, küfür, nifak, tevhid, şirk bunlar basit kelimeler değildir kardeşler. İnsan bunlardan ötürü yaratılmıştır. Ve insan bunlarla dünyada Müslüman ismini alır, ahirette de Müslümanların muamelesini görür. Veya bunlarla dünyada kafir ismini alır, ahirette de kafirlerin muamelesini görür. Siz bunların kapalı olduğuna inanıyorsanız, yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki biz bunu izah ettik, bunu anlattık. Yani bak Allah Kur'an-ı Kerim'de işte Peygamber aleyhissalatü vesselam davetinde bu kelimeleri bu şekilde izah etmiştir. Bir grup insan var, bir zümre insan var. Şöyle yaklaşıyorlar olaya, doğrudur. Bunlar Kur'an'da ve sünnette açıktır. Bunlar Kur'an'da ve sünnette açıktır. Fakat insanlar bunları bilmiyorlar. Vaka bu meselelerin üzerini kapatmıştır diye işte falanca alim Şeyhül İslam İbn Teymiyeden dört tane nakil getirmiştir. Meseleler kapalılığı ve açıklığı insandan insana göre değişir vesaire. Güzel kardeşim, sen İbn Teymiyeden nakil getirip İbn Teymiyeyi överken Allah'a nakz izafe ettiğinin farkında mısın? Yani Allah devaçayla seni bir şeyden dolayı yaratacak. Sonra ona onu sana hakkıyla izah edemeyecek onun kullarından biri onu seni kendinden dolayı yarattığı meseleyi gelip sana izah edecek. Kulu överken Allah'a hakaret bu kadar mı kolaydır? Veya Allah'a nakıs izafe etmek bu kadar mı kolaydır? Allah muhafaza. Şüphesiz ki Allah el-Hakim'dir. Her şeyi yerli yerine koyandır. Eğer insanları bir şeyden dolayı yaratmış ve dünyada ve ahirette insanları bundan ötürü hesaba çekecekse, İslam'dan, imandan, tevhid'den, tağuttan bu kavramlardan insanı hesaba çekecekse, elbette ki onu en güzel açıklayacak olan da yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kul... Falillahil hujjatu'l baliga deki en etkili hüccet Allah'a aittir. En etkili hüccet Allah'a aittir. En etkili hüccet alimlere ait değildir. Alimler insanlara hüccet ikame edemezler. Alimler insanlara Allah'ın insanları kendinden dolayı yaratmadı. Tali meselelerde, feri meselelerde insanlara hüccet ikame ederler. Ama Allah yeryüzü var olduğu günden beri, insan yeryüzüne halife kılındığı günden beri Allah azze ve celle bütün peygamberlerini tek tek peşi sıra bu meseleyi izah etmek için göndermiştir. Gidin, benim kullarıma tevhid'i anlatın. Benim kullarıma İslam'ı, imanı, bunları izah edin diye göndermiştir. Allah Kur'an'ı sırf bunun için indirmiştir. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet hakimin habir. Bu öyle bir kitaptır ki bu kitap ayetleri Allah tarafından muhkem kılınmıştır. Yani apaçık kılınmıştır. Anlaşılmazlık bu ayetlerden kaldırılmıştır muhkemet ayetü sonra fussilet sonra bu muhkem kılınanlar da izah edilmiştir. Tafsile gidilmiştir. Kim yapmıştır peki bunu? Beşer değil. Milledun hakimin habir. El hakim ve el habir olan. Her şeyi yerli yerine koyan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından yapılmıştır. Peki sebep? Kitap muhkem kılınmış sonra Allah tarafından tafsilatlandırılmış sebep: "Elâ ta'budû illallah." Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye. Başka hiçbir sebebi yok. Yani bu kitabın bu kadar açık ve tafsilatlı olmasının sebebi bir tek olan Allah'a ibadet edin ve ondan başka hiçbir ilaha ibadet etmeyin diyedir. Onun için kardeşlerim bazen e, insan bir söz söyler söylemiş olduğu sözden bir anlam kastetmez fakat o söz iyice düşünüldüğü zaman sözün içerisinde çok çirkin anlamlar vardır. Ve maalesef yani derslerimizin içerisinde tekrar ettikçe bunu göreceksiniz Yeryüzünde var olan müşrikleri kurtarma vazifesini üstlenenler, Allah'ın kendilerine yüklemediği bir yükü kendi omuzlarına alanlar, bunların neredeyse söylemiş oldukları sözlerin çoğu ya Allah'a ya peygambere sonuç itibariyle naks götürür. Niye? Bir tane veyahut da iki tane müşriye İslam'la hükmedeceğiz diye farkında olmadan ya alemlerin Rabbi olan Allah'a ya da peygamberimize laf söylüyorlar. Onun için Müslüman bir şey söylerken düşünür sözünün nereye gittiğini tam anlamadan sözünü söylemez. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Şöyle diyor. İnne er-racule la la yunqi leha biha fi cehennem. Kişi bir söz söyler. Söylediği sözün de ne anlama geldiği üzerinde öyle çok fazla da bir, bir fikri yoktur. Yani hani la yunqi leha balen. Çok önemsemez o söylediği sözü. Fakat 70 mevsim o sözden ötürü cehenneme yuvarlanır diyor Aleyhissalatu vesselam. Yani Allah'ın yanında, senin yanında basit bir söz söylersin. Fakat Allah'ın yanında çok ağır bir şey söylemiş olursun. Ve bundan ötürü yetmiş mevsim cehennemin dibine yuvarlanacak şekilde Allah Azze ve Celle seni cehenneme bırakır. Allah muhafaza. Onun için söylenen sözün ne anlama geldiği iyi ve düzgün bir şekilde idrak edilmelidir. Konumuza dönecek olursak kardeşler. Yani İslam kavramı üzerinde bir kapalılık yoktur. Bir insan eğer İslam'dan Allah'ın ne kastettiğini anlamamışsa Kapallılık onun kendi zihnindedir. Kitaptan ve sünnetten yani nurdan ve vahiden yüz çevirdiğinden ötürü kendi eliyle kendini karanlıklarda bırakmıştır. Yoksa bir insan gerçekten dinini öğrenmek için Kur'an'a ve sünnete yönelir ve teveccüh ederse şüphesiz ki en etkileyici hüccet Allah'a aittir. Ve Allah bu kavramları ve bu isimleri Kur'an-ı Kerim'de en açık biçimde Allah azze ve celle izah etmiştir. Şimdi İslam kavramını açıklarken e, kardeşler şöyle yapacağım inşallah. Ee, biraz önce okumuş olduğum ayetlerden de şunu anladık ki İslam bütün peygamberlere ortak Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu şeydir. Öyleyse biz ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bakacağız Allah peygamberlere din hususunda ne emretmiş? Bu birincisi. İkincisi peygamberler kendi kavimlerine ne anlatmışlar? Yani onları İslam'a davet ederken gelin Müslüman olun, Allah'a teslim olun derken onlara ne anlatmışlar? Bunlara bakacağız. Bunların tümüne baktıktan sonra şunu anlamış olacağız. İslam nedir? Yani peygamberlerin insanları İslam'a davet ederken neye davet ettiklerini anlamış olacağız. Birincisi kardeşler, İslam sadece Allah'a ibadet etmek ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaktır. İslam budur. Ve bunun dışındaki bir şey de asla İslam olamaz. İslam sadece Allah'ı ibadette birlemek ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır. Allah Azze ve Celle onun için ayet-i kerimede yani İslam'ı en güzel izah eden ayetlerden bir tanesini söyleyeceğim şimdi kardeşler. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle ehli kitaba davet yaparken Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a diyor ki Onlara de ki قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَائٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ De ki ey ehli kitap bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. Bizimle onlar arasındaki yani e, Hristiyanlar ve Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ortak nokta, ortak kelime nedir kardeşler? İslam'dır. Çünkü Musa da onları İslam'a davet etmiştir. İsa da onları İslam'a davet etmiştir aleyhimusselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam da bu ümmeti İslam'a davet etmiştir. Ve Allah'ın yanında tek geçerli olan din İslam'dır. Öyleyse Peygamber aleyhissalatu vesselam burada onları neye davet ediyor? Yani benim kardeşlerimin, benden önce yaşayan bütün kardeşlerimin sizi davet etmiş oldukları ortak kelimeye sizi davet ediyorum. Buyurun ona gelin diyor. Peki nasıl izah ediyor bu kelimeyi? Aleyhissalatu vesselam. Ayet devam ediyor. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّ اللّٰهِ Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmeyelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَةٍ Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله. Bazımız... Bazımızı Allah'ın dışında Rabler edinmesin. فَإِنْ تَوَلَّوْا Şayet onlar sizin bu davet ettiklerinizden yüz çevirirlerse فَقُولُ hedubi enne muslimun. O zaman din şahit olun ki biz bunları kabul etmek suretiyle biz Müslümanlardanız. Yani bu ümmete söylüyor. İslam nedir o zaman kardeşler? Bu ayeti kerimede Allah İslam'ı üç şeyle tefsir ediyor. Ortak kelimeyi. Bir, sadece Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın dışında hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaktır. İki, insanların birbirlerini Allah'ın dışında Rabler edinmemesidir. İnsanların birbirlerini Rabler edinmeleri nasıl olur? Yani insan ne yaptığı zaman karşısındakini kendisine Rab edinmiş olur? Ona kanun yapma yetkisi verdiği zaman, helal ve haram yetkisi verdiği zaman insan karşısındakini ister bu bir parti olsun, ister bu bir insan olsun fark etmez. İnsan onu Allah'ın dışında kendisine Rab edinmiş olur. Niye? Çünkü Tövbe suresinde Allah... Rap edinmenin yani insan birbirini nasıl rap edinir? Allah Azze ve Celle bunu tafsilatlı bir şekilde bize anlatmıştır. İtahadu ahparahum varuhbanehum erbaa ben min dunilla. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında rapler edindiler diyor Allah Azze ve Celle. Ne yapmışlar da rap edinmişler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz kadarıyla onlar Allah'ın helal dediklerine haram, haram dediklerine helal demişler. Bunlar da bunu kabul etmişler bu insanlardan. Böylece onları Allah'ın dışında rapler edinmişler. Onun için İslam'ı bu ayet-i kerimede Allah üç şeyle açıklıyor. Allah'a ibadet etmek, Allah'a şirk koşmamak ve Allah'ın dışında yönetici edinmemek. Allah'ın hükümleri dışında hükümlerle hükmeden yöneticiler edinmemek. Bunu zaten anlatacağım için bu üçüncü maddeyi bir sonraki dersimizde buna çok fazla değinmeyeceğim inşallah taluk etmeyeceğim. Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamak. Bakın kardeşlerim. E ee, Amr İbn Abasa adında bir sahabe var. Bu insan cahiliyedeyken kendi durumunu şöyle anlatıyor. İmam Müslim bunun uzunca İslam olma kısasını anlatıyor. Diyor ki: "Kuntu wa enfi cahiliyetin adhunnu en ala dalaletin, wa ala şey'in wa hum ya'budun al Ben cahiliyede bir adamdım. Cahiliyede yaşayan bir adamdım. Bunu ne zaman için anlatıyor? Daha peygamber gelmeden, peygamberlik gelmeden öncesini anlatıyor. ''Ben insanların hepsinin sapıklıkta olduklarını, onların hiçbir şey üzerinde olmadıklarını.'' Yani din, İbrahim, İsmail falan diyorlar ama hiçbir şey üzerinde değiller. ''Bunu biliyordum çünkü onlar putlara ibadet ediyorlardı.'' diyor. Ve bu adam henüz ne peygamber görmüş, bu adam henüz ne Kur'an görmüş, bu adama ne henüz kimse gelmiş. Bazılarının dediği gibi alimler oturup buna saatlerce hüccet ikame etmiş, şüphelerini izale etmiş falan filan. Bunların hiçbir tanesi olmamış. Ben insanların haline baktım diyor cahiliyedeyken. Ben dedim ki bunlar hepsi sapıktır. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle bunlar hiçbir şey üzere değillerdir. Üzerinde bulundukları batıldır. Niye? Çünkü onlar putlara ibadet ediyorlardı diyor. Sonra duydum ki diyor Mekke'de biri çıkmış insanlara bir şeyler anlatıyor. Ben de kalktım diyor Mekke'ye geldim. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına. Peygamber aleyhissalatu vesselam o zaman saklanıyordu diyor hani. Korkusundan ötürü kavmi ona karşı çok cüretkardı. O da saklanıyordu. Aleyhissalatu vesselamın yanına geldim. Diyor ben ona dedim ki ma ente? Sen nesin? Yani hani bir şeyler anlatıyorsun ama sen nesin? Diyor bana dedi ki nebi. Ben ene nebi ben nebiyim. Diyor dedim ki ve men nebi. Peki nebi nedir? Diyor bana dedi ki ersalaniyallah. Allah beni gönderdi. Diyor dedim peki bi'ayyi şeyin Ne Neyle gönderdi Allah seni peki? Bana dedi ki diyor bisilatil arham ve kesril evsan. Allah beni rahimleri gözetmek, akrabalık bağlarını gözetmek, putları kırmak ve sadece Allah'a ibadet edilsin, hiçbir şey Allah'a şirk koşulmasın diye Allah azze ve celle beni gönderdi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisiyle gönderildiği dini, kendisiyle gönderildiği İslam'ı bu şekilde tefsir ediyor. İslam putların kırılması, yeryüzünde hiçbir putun kalmaması, putperestliğin kalmaması... Sadece Allah'a ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin Allah'a şıkk koşulmamasıdır. Kardeşlerim hepiniz Cibril hadisini biliyorsunuz. Biliyorsunuz Cibril peygamber aleyhissalatu vesselama geldi. sahabeye üç kavramı öğretmek için peygamberimize bazı sorular sordu. Neydi onlar? İman, İslam ve İhsan. Üç tane kavramı öğretmek için geldi. Ve peygamber Cibril gittikten sonra o kimdi biliyor musunuz dedi. Hayır dediler. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye geldi dedi. Biz anladık ki din hepsi İslamdır, imandır, ihsandır. Bu üçü dindir. Cibril Ebû Hureyre'den rivayetinde İmam Bukhari'nin lafzında şeye sordu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a sordu. "Fa akhbirni anil İslam" dedi. Bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki "El İslamu en ta'budallaha ve la tüşrik bihi şey." İslam Allah'a ibadet etmen ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamandır. Aynı zamanda bu kardeşler kelime-i tevhidin de tefsiridir. Yani la ilahe illallah, la illallah ne demektir derseniz, eşhedü en la ilahe illallah yani ben sadece Allah'a ibadet ediyorum. Onun dışında ibadet edilenlerin hepsini de reddediyorum demektir. Aynı zamanda bu peygamber aleyhissalatu vesselamın sözü kelime-i tevhidin de tefsiridir. Öyleyse kardeşlerim, İslam nedir dediğimiz zaman İslam'ın birinci ayağı Allah'a ibadette birlemek ve Allah'a hiçbir şeyi kesinlikle ortak koşmamaktır. Şimdi Burada birkaç tane mesele var inşallah onları şey yapalım onları zikredelim. Bu birinci şeyle alakalı İslam'ın tanımıyla alakalı. Bir insan hani biz mesela bu Müslümandır diyoruz veyahut da bu Müslüman değildir diyoruz. Geçen derslerimizde de söylemiştim hani biz bu kavramları evimizden getirmedik. Yani bu kavramlar bizim kendimize ait olan kavramlar değil. Bunlar sonuçta nedir? Bunlar Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu kavramlardır. Ve içini doldurması gereken de alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Sen babanın sana öğrettiğini dilediğin gibi tefsir edebilirsin. Anandan öğrendiğini dilediğin gibi açıklayabilirsin. Kendi kavminin örfü olan şeyi istediğin gibi açıklayabilirsin. Ama kitabın ve sünnetin indirdiğini sadece kitap ve sünnet açıklar. Onlar e, izah ederler. Şimdi bir insan mesela biz bu Müslümandır demiş olduğumuz zaman iki seçenek var önümüzde. Ya karşımızdaki insan müşriktir. Henüz İslam'a girmemiştir. Veyahut karşımızdaki insan İslam dinine girmiştir. Bunlara İslam kelimesini ıtlak ettiğimizde, bu Müslümandır dediğimizde veya kendimiz için de geçerli, ben Müslümanım dediğimde ne gerekir? Bir, eğer insan henüz İslam'a girmemişse ve batıl bir din üzere ise, Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi, işte e, demokratlık gibi, kabirperestlik gibi, tasavvuf gibi, herhangi bir din üzere ise eğer insan İslam'dan olmayan bir din üzere ise, Müslüman olabilmesi için evvela üzerinde bulunduğu şirkten tövbe etmesi gerekir. Kişi üzerinde bulunan şirkle beraber İslam dinine giremez. Böyle bir şey yoktur. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Mekke'de bulunan insanlarla Müslümanların kardeşlik ilkesini Kur'an-ı Kerim'de izah etmiştir. فَاِنْتَابُوا وَاَقَامُوا ve وَآتَوُوا الصَّلَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي din. Şayet onlar tövbe ederlerse yani üzerinde bulundukları şirki bırakır ve bu şirkten tövbe ederlerse, namazı kılar, zekatı da verirlerse, onlar dinde sizin kardeşlerinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Hangi müşrik olursa olsun, dinde bizimle kardeş olabilmesi için evvela şirkinden tövbe etmesi gerekir. Çünkü şirkiyle beraber İslam'a bir insan giremez. Bunun sebebini zaten birazdan izah edeceğim inşallah. Faraza kişi Müslümansa, İslam üzere ise, bu adam Müslümandır diyebilmemiz için, İslam olduktan sonra İslamına şirk bulaştırmaması gerekir. İslam olduktan sonra İslamına şirk bulaştırırsa eğer kişi, o kişiye Müslüman ismi verilmez. O kişinin ismi müşriktir. Onun amelleri de boşa gitmiştir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. <gülüyor> Estaizu billah. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ min qablike. Kasem olsun ki sana ve senden önceki peygamberlere şu vahyedildi. Şimdi biz bunu söylemiş olduğumuz zaman kardeşler direkt şunu anlıyoruz. Yani bu birazdan zikredeceğimiz mesele dinin fer'i meselelerinden değildir. Hani bir peygambere vahyedilen başka bir peygambere vahyedilmeyen veya bir peygamberin ümmetinde şeriat olan başka bir peygamberin ümmetinde hükmü kaldırılan meselelerden değildir. Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere Allah'ın vahyettiği şeydir ve Allah kasem ediyor. Kasem olsun ki sana ve senden önceki bütün peygamberlere şu hüküm vahyedildi. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'a şirk koşarsan ey Muhammed. Senin bütün yaptığın ameller boşa gider. Ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani amellerin boşa gittiği gibi karşılığında da hiçbir şey bulamazsın. Hüsrana uğrayan, zarara uğrayanlardan olursun. Bu hem peygamberimize yönelik bir hitaptır. Hem de peygamberimizden önceki bütün peygamberlere yönelik hitaptır. Allah Azze ve Celle En'am suresinde peygamberleri anlattıktan sonra onların kıssalarını Allah Azze ve Celle şöyle diyor. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer onlar Allah'a şirk koşsalardı, onların bütün yaptıkları boşa giderdi diye. Şimdi kardeşler, şuraya bir dikkat edelim hep beraber. Normalde peygamber Allah'a şirk koşar mı? <gülüyor> Soru. Peygamber Allah'a şirk koşar mı? Peygamber Allah'a şirk koşsa peygamber olamaz zaten. Niye? Niye? Allah risaletini nereye kılacağını en iyi bilendir. Yani Allah birine peygamberlik veya birine risalet vermişse rastgele şu kullarımın arasından ahlakı en güzel olan kim ona risalet vereyim dememiştir Allah Azze ve Celle. Bu yükün altına girebilecek, Allah'a şirk koşmayacak, tevhid üzere Allah'ı birleyecek insanları Allah Azze ve Celle peygamber olarak seçmiştir. Allah risaletini nereye kılacağını en iyi bilendir. Ve peygamberler icma ile şirkten masumdurlar. Peygamberler Allah'a şirk koşmazlar. Peki peygamberler Allah'a şirk koşmayacaklar ise Allah niye onları böyle tehdit etmiş? Alimler buradan ince bir nükte çıkarmışlar. Demişler ki burada hitap peygamberlere değildir. Burada hitap peygamberlerin ümmetinedir. Yani Allah Azze ve Celle bir nevi peygamberlerin ümmetine şunu söylüyor. Eğer benim katımda en değerli varlıklar olan peygamberlerin bile Allah'a şirk konuşma konusunda hiçbir toleransları yoksa sizin hiç toleransınız olmaz diye. Eğer peygamberler gibi amelleri kelimelerle ifade edilmeyecek kadar çok olan Allah'ın dini uğruna çektikleri çile anlatılmayacak kadar şiddetli olan insanlar bile Allah'a bir defa şirk koştuklarında yaptıkları bütün ameller cihatları davetleri sabırları işkenceleri hepsi boşa gidiyorsa siz kendi amelinize hiç güvenmeyin diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Onun için kardeşlerim bir insan Müslüman olduktan sonra amellerine büyük şirk bulaştıramaz. Eğer ameline büyük şirk bulaştırmışsa artık ona Müslüman ismi verilemez. Çünkü İslam ile şirk bu zikretmiş olduğumuz ayetlerden anlaşıldığı üzere bir araya toplanmazlar. Yani bir yerde İslam varsa şirk olmaz, bir yerde şirk varsa İslam olmaz. Zaten Allah'a şirk koşan insanlara İslam ismini ispat edenler, bütün peygamberlere ortak olarak davet edilen dinin asıllarına muhalefet eden insanlardır. Çünkü nasıl olacak? Müslüman müşrik. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken ne diyordu? Hanifen muslimen ve ma kâne minel müşrikin. O hanif bir müslümandır, müşriklerden de değildir. Bizimkiler ne diyorlar? Falanca adam hanif bir müslümandır ve aynı zamanda müşriktir. Yani hani böyle bir şey Allah Azze ve Celle'nin dininde olmaz. Siyahla beyaz bir araya gelmeyeceği gibi, ateşle su bir araya gelmeyeceği gibi... İslam ile şirk aynı anda bir araya gelmez. Burada kardeşlerim çok önemli böyle hassas bir mesele var. Yani bu mesele gerçekten böyle insanların pek dikkat etmedikleri bir mesele. Ama insanın dininde çok önemli olan bir mesele. O da ne? O da şu. Şimdi normalde mesela ben şöyle bir şey sorsam size. Müslüman olduktan sonra şirk koşan insandan bahsediyorum. Desem ki bir adam var. Müslüman bir adam. Bildiğimiz bir adam. Dedi ki ben Yahudiyim. Bundan sonra dedi ki ben artık Yahudiyim mesela. Bunun küfrü konusunda iki tane akıl sahibi insan ihtilaf eder mi? Etmez. Veya ben Yahudiyim demedi. Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Yani Yahudilerin şirk itikadı olan bir itikadı ızhar etti. Ben Yahudi değilim dedi. Yahudiliğin batıl olduğuna da inanıyorum dedi. Ama Üzeyr Allah'ın oğludur dedi haşa. Böyle bir adamın, önceden Müslüman bu adam tabi. Bu adam Müslümandır diye. Kimsenin böyle bir şeyi olabilir mi? Ben zannetmiyorum. Yani bunu söyleyen insanın da bu Müslümandır diyenin de Müslüman olacağına itikad edecek akıl sahibi birini ben tanımıyorum yani. Başka bir adam geldi dedi ki ben Hristiyanım. Müslüman kardeşlerimizden biri Allah muhafaza ben Hristiyanım dedi. Bunun İslam dininden çıktığına dair kimsenin tereddüdü olur mu? Olmaz. Ben Hristiyan değilim dedi. Hristiyanlık batıldır ama üç tane Allah vardır dedi. Teslis inancına inanıyorum dedi. Haşa ve kella. Yani Hristiyanların kendiyle kafir oldukları en ağır olan itikadı ızhar etti. Bunun İslam milletinden çıktığına ve kafirlerin milletinden olduğuna dair kimsenin kafasında bir şüphe olabilir mi kardeşlerim? Olamaz. Bir insan ben müşriğim bundan sonra dediğinde herkes bunun müşrik olduğuna inanıyor. Ama bir insan Allah'a şirk koştuğunda bu cahil olabilir diyorlar. Bunun tevhili olabilir diyorlar. Alimler bunu saptırmış olabilir diyorlar. Niye bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Şundan ötürü. Çünkü onlar şirkin bir din olduğunu kabul etmiyorlar. Ve bundan dolayı da İslam'ı ve tevhidi anlamıyorlar. Onlar şirkin de Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi Allah'ın yanında bir din olduğunu ve nasıl ki Hristiyanlığın itikadını ızhar eden Hristiyan muamelesi görüyorsa müşriklerin dininin itikadı olan da şirk ızhar edenin de Müşrik olacağına itikad etmiyorlar. Bunun sebebi çünkü onlar şirki bir din olaraktan kabul etmiyorlar. Allah'ın şirke vermiş olduğu önemi onlar şirk meselesine vermiyorlar. Peki bunun sebebi ne? Çünkü onlar Allah'ın kitabından yüz çeviriyorlar. Şahısların kitaplarını Allah'ın kitabının önüne geçiriyorlar. Yani dinlerini Allah'ın kitabından değil de dinlerini bölük pörçük etmek pahasına insanların, şahısların kitaplarından öğreniyorlar. Ve bu da onların meseleleri yanlış anlamalarına sebebiyet veriyor. Bakın kardeşlerim, şirk bir dindir. Şirk bir dindir. Ve nasıl ki Hristiyanlığın kendisiyle Hristiyanlık olduğu itikatlardan birini ızhar ettiğinizde siz Hristiyan muamelesi görürsünüz. Müşriklerin de kendisiyle müşrik oldukları itikatlardan birini ızhar ederseniz müşrik muamelesi görürsünüz. Diyeceksiniz ki şirkin bir din olduğuna dair bizim elimizde kanıt var mıdır? İstemediğimiz kadar vardır. Kur'an zaten baştan sona bunu anlatıyor. Allah Azze ve Celle Hac suresinde diyor ki... Bakın Allah şimdi dinleri sayıyor. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا iman edenler وَالَّذِينَ hadu eh, Yahudiler sabiine sabiler Yıldızlara falan tapanlar وَالنَّصَارَ Hıristiyanlar وَالْمَجُوسَ مَجُوسِيلَر وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا Ve Allah'a şirk koşanlar Allah Azze ve Celle 5 tane din saydı Bu dinlerin 6.sını da Allah Azze ve Celle şirk olarak saydı Ve müşrik olanlar dedi İnna Allahu yafsirubeynhum yu melkıyame. Allah kıyamet gününde bunların hepsinin arasına hükmedecektir. Yani müşrikliği bir din kabul edecek, Hristiyanlığı mecusiliği bir din kabul edecek ilakhirih. Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikleri bize anlatırken kardeşlerim biliyorsunuz Mekeli müşrikler bizim günümüzdeki kardeşleri gibi Allah Azze ve Celle ile olan ilişkilerinde çok ilginç bir ilişkileri vardı. Nasıl şöyle diyorlardı ki. Allah'ın yarattıklarından, yani Allah'ın yarattığı hayvanlardan ve bitkilerden bu Allah'ındır. Bu da bizim ilahlarımızındır. Yani Allah Azze ve Celle'nin burada onlara itiraz ettiği şey benim yarattığımı bana pay mı kılıyorsunuz? Hani hem ben yaratıyorum, hem de bundan bana hepiniz benimsiniz zaten diyor Allah. Velhasıl hasıl. Daha sonra diyorlardı ki Allah'a ait olanı bizim ortaklarımız kullanabilirler. Fakat ortaklarımıza ait olanı Allah kullanamaz. Yani böyle bir akılları vardı. Sonra Allah Teala diyor ki onlar için ve kezalike zeyyen le kesirin minal musrikina katla auladuhum shurakaohum li yurduhum ve liyelbisu alayhim dinuhum. İşte böylece diyor bütün müşriklere çocuklarını öldürmeyi süslü gösteren onların ortaklarıdır. Yani taptıkları putlardır. Niye peki bunu yaparlar? Li yurduhum onları helak etmek için ve liyelbisu alayhim dinuhum ve onların dinlerini onlara karıştırmak Dinlerini onların kafalarında allak bullak etmek için. Müşriklerin dini din kardeşler? Müşriklerin dini dinmiş. Çocuk öldürmeleri, Allah'a pay vermeleri, ortaklarına pay vermeleri, Allah'ın dışındakilere ibadet etmeleri. Allah azze ve celle bunların hepsini ne diye isimlendirdi? وَلِيَلْبِسُوا aleyhim دِينَهُمْ Onların dinlerini karıştırsınlar diye. Demek ki bunların hepsi Allah'ın yanında dinmiş. Rabbimiz Kafirun suresinde peygamber aleyhissalatu vesselam müşriklere hitap ederken Birkaç ders sonra bu sureyi inşallah tafsiratlı tefsirini yapacağız. Allah azze ve celle en son onlara dedi ki. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ Sizin dininiz size, benim dinim bana. Müşriklerin üzerinde olduğu din hangi dindi kardeşlerim? Bir din falan yok ortada. Ama müşriklerin Allah'a şirk koşmalarını Allah azze ve celle bunu bir din olaraktan kabul ediyor. Ve Allah azze ve celle bunu din diye isimlendiriyor kardeşlerim. Onun için biz... Şunu söylemiş olduğumuz zaman şirk bir dindir. Müşriklik bir dindir. Ve şirk ehlinin üzerinde bulunmuş olduğu şeyi sen Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi bir din olaraktan kabul etmezsen eğer sen Allah Azze ve Celle'nin şirk ve tevhid ahkamıyla ilgili indirdiklerini tam anlamıyla anlamamış olursun. Bundan ötürü kardeşler bir insan alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koştuğu zaman veya ibadeti Allah'tan başkasına yaptığı zaman fark etmez. Bu insanlar İslam milletinden değillerdir. İslam'ın tanımı içerisine girmemişlerdir çünkü. Eğer Müslüman değillerse hiçbir zaman Müslüman olmamışlardır. Eğer Müslümanlarsa Allah onlara hidayet nasip etmişse imanlarından sonra küfre girmiş ve mürtet olmuşlardır. Bakın kardeşlerim normalde şirkin çok fazla çeşidi var biliyorsunuz. Yani biz şirk demiş olduğumuz zaman e, neyi kastediyoruz? Şirk dediğimizde şunu kastediyoruz. Allah'a has olan bir şeyin Allah'tan başkasına yapılmasıdır. Ne olursa olsun. Allah'a has Allah'a ait, Allah'a özel olan bir şeyin Allah'tan başkasına yapılmasıdır. Yeryüzünde yalnız bütün şirklerin yani milyon tane şirk varsa bütün bu şirkleri kendi altında toplayan iki tane başlık vardır. Bütün bu şirkleri kendi altında toplayan iki tane başlık vardır. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi kabirlerin şirkidir. Bunlardan bir tanesi de sarayların şirkidir. Yani biri... İbadete taalluk eden şirktir. Biri hakimiyete ve yönetime taalluk eden şirktir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Yani hani bunu da şunun için söylüyorum. Bilgi babından olsun diye. Bunun dinde aslı yoktur. E, bu işte bazıların ortaya atmış olduğu bir taksimdir diyen insanlar var. <gülüyor> İmam Müslim, İyad İbni Himar'dan e, bir kutsi hadis naklediyor. Diyor bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbedeyken şöyle bir, bir şeyler söyledi bize. Peygamber diyor ki Allah şöyle dedi enni halaqtu ibadi hunafa'a kulluhum ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım. Hanif nedir kardeşlerim? Yani Allah'a şirk koşmayan ve tevhide meyleden insandır. Ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım. Yani tevhid şirkten uzak durmak sonradan öğrenilecek bir mesele değildir. Bu zaten her insanın fıtratında Allah'ın yerleştirmiş olduğu ve insanı da üzerine yaratmış olduğu şey tevhiddir. Ben bütün kullarımı Hanif olaraktan yarattım diye. Sonra diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah dedi ki: Feetethumu şeyatini, feştalathum andiinihim. Sonra şeytanlar geldi ve insanları dinlerinden çevirdiler. Fharremet alayhim, ma ahlaltulahum, ve amarathum an yushiku bi mala menzel bihi sultana. Ve şeytanlar onlara şunları emretti diyor Allah Rasulü. iki şeyi söylüyor. Bir. Benim onlara haram kılmadığım şeyleri onlara haram kıldılar. Yani teşrih küfürü. Hani bir şeyi Allah helal kılmıştır bunlar haram kılıyorlar. Bir şeyi Allah haram kılmıştır bunlar helal kılıyorlar. Birincisi bunu yaptı. İkincisi hakkında hiçbir delil indirmediğim konularda bana ortak koşmalarını onlara emrettiler. Bunu kim söylüyor? Bunu Allah söylüyor. Allah'tan aktaran kim bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam aktarıyor. Yeryüzünde şeytanın hanifliği bozup şirki başlattığı şey iki başlıktır. Bunlardan bir tanesi sarayların şirkidir. Bunlardan bir tanesi kabirlerin şirkidir. Kastımız nedir? İnsanların hakimiyet hakkını Allah'tan başkalarına vermeleridir. Veya insanların fayda ve zararı Allah'ın dışında kabirlerden, bezlerden, türbelerden ve salih insanlardan, evliyalardan beklemeleridir. Doğal olaraktan günümüzde de aynısı geçerlidir kardeşler. Bir insan bu iki şirkten bir tanesine mütelebbis Buna İslam ismini veren insan İslam'dan hiçbir şey anlamamıştır. Tekrar söylüyorum. Bir insan bu hadiste varit olan iki şirkten bir tanesini mütelebbisse yani bunları yerine getiriyorsa, Allah'a şirk koşuyorsa bunlara İslam ismini veren insanlar ne isim adı altında olursa olsun ister cahil desinler, ister te'ül ehli desinler, ister başka bir şey desinler fark etmez. İslam'dan hiçbir şey anlamamışlardır. Çünkü Allah'ın bütün peygamberlere vahyetmiş olduğu şeyden habersizdirler. Eğer bir insan Müslüman olduktan sonra bunlardan bir tanesini yaparsa hakeze bu İslam'la bütün bağını koparmış, geride İslam adına yapmış olduklarının hepsini Allah Azze ve Celle yok saymış ve bu insan hüsnana uğrayan insanlardan olmuştur. Ondan dolayı bu son söylemiş olduğum meseleyi özellikle güzel anlayalım kardeşlerim. Şirk bir dindir. Şirk bir dindir. Ve bu dine tabi olan insanlar Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bunların hükmü İslam'da neyse Bunların hükmü de İslam'da budur. Yahudi ve Hristiyanlara ayrı muamele yapan, bunlara ayrı muamele yapan insanlar, İslam'dan hiçbir şey anlamamışlardır. Allah'ın peygamberlere indirmiş olduğu İslam'dan hiçbir şey anlamamışlardır. İnşallah bu konu şirkle alakalı olduğu için burada anlattım. Zaten bir ders veya iki ders sonra inşallah, müşriklerin şirkine itikat etmek, onlara şirk ile hükmetmenin de İslam'ın kapsamında olacağına dair. İnşallah bir dersi de öyle bir konuya ayıracağım. Bugün... Ki anlatacağım tevhid müdafası dersimizde. İslam nedir idi başlığımız. Son olaraktan özetleyecek olursak. İslam'ın birinci ayağını, birinci temelini anlattık. O da Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şey ona ortak koşmamak dedik. Son olarak bir meseleye değindik önemli olduğunu düşündüğümüz için. O da neydi? O da şirk bir dindir. Ve Yahudilik ve Hristiyanlıktan da hiçbir farkı yoktur dedik. Bunları anlattık. Allah Azze ve Celle'den temennim bizleri Müslümanlardan kılması... Bizim zürriyetini de kendine Müslüman eyle olanlardan kılmasıdır. Bizi kendisine ibadet etmeye muvaffak kılıp kendisine şirk koşmaktan bizi korumasıdır. İbrahim aleyhisselamın dediği gibi Rabbimiz bizi ve çocuklarımızı putlara tapmaktan muhafaza eyle. Rabbimiz bizi ve çocuklarımızı putlara tapmaktan muhafaza eyle. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.